Su Hakkında hoş geldiniz. Ben Akgün İlihan. Ben Orhan Yüce. Son haftalarda hepimizin bildiği gibi İstanbul Boğazı'nın rengi gittikçe lacivert maviden turkuazza dönmüştü. Sosyal medyada da çok gündem oldu bu. Boğazın turkuaz rengine övgüler düzüldü. Tabii hoş bir görüntü biz de bunu biliyoruz. Ee, keşke sadece bu hoşluğu görebilseydik ama bu hoş güzel turkuaz rengi başka değişimlerin de... ...göstergesi aslında Boğaziçi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden Profesör Doktor Levent Kurnaz'ın bir yazısı oldu geçtiğimiz günlerde. Bu yazıdan hareketle bu değişimin nedenlerini ve olası sonuçlarını bir parça bu programda ele almaya çalışacağız. Evet, e, bu turkuaz rengin sebebi denizin üst kısmında yüzen... E, mikroskopik canlılar e, bu mikroskopik canlıların ne olduğu ve nereden geldikleri ise fazla e, anlaşılmaz değil aslında öncelikle bu mikroskopik canlılar e, koko litafor denen e, fitoplanktonlar e, söylemesi çok zor evet, değil mi? evet söylemesi <gülüyor> zor e, hepimiz aslında biliyoruz e, işte denizlerdeki bir beslenme zincirinden bahsediyoruz büyük balıklar küçük balıkları yer Hı -hı. Ee, ama küçük balıklar neyi yer sorusu ortaya çıkıyor. Ee, i̇şte en küçük e, canlı birimi aslında denizlerde planktonlar suyun içinde salınan anlamına geliyor. Yüzmüyorlar ama salınarak ilerleyen e, canlı türü. E, en küçük balıklar da aslında bu planktonları yiyerek besleniyorlar. Evet. Şimdi e, gerçekten de akıntıyla sürüklenerek gidiyorlar. Evet. Bazı planktonlar e, hayvan diyebileceğimiz yani hayvansı planktonlar etçil de diyebiliriz. Bazıları da işte fitoplankton dediğimiz bitkisel. Bunlar genelde birkaç milimetre büyüklüğünde. E, bitkisel diyebileceklerimiz de bir milimetreden daha küçük e, planktonlarla besleniyorlar. E, otçu planktonlar aynı bitkilerin yaptığı gibi güneş ışığı ve karbondioksit alıyorlar ve fotosentezle e, besin üretiyorlar. Yani kendileri üretici durumunda. Etçil olanlarsa otçul planktonları, küçük balıklar etçil planktonları, büyük balıklar da küçük balıkları yiyerek böyle bir beslenme zinciri oluşturuyor. Şunu söylemek lazım. Dünyadaki canlıların toplam kütlesinin çoğunluğunu denizlerdeki bu planktonlar oluşturuyor. Karalar üzerindeki otlar, ağaçlar neyse aslında denizlerde e, plankton da aslında o anlama geliyor. Dolayısıyla ve aslında evet. şeyde e, ifade Hı. etmek gerekiyor. Bu karaların üzerindeki otlar ve ağaçlar neye ihtiyaç duyuyorsa, neyle beslenip büyüyorsa bu planktonlar da aslında e, onların Hı. sayesinde e, büyüyorlar, çoğalıyorlar. E, bu... ...fazla sayıda artışa yol açan şeyler de aslında tarımda kullanılan gübre, hmm. ee, bunların yoğunlaşması... Ee, kullanım miktarlarının artması ee, bir gübre kullanımında bilimsel yöntemlere riayet edilmediği gibi aynı zamanda çok gübre çok ürün getirir mantığı ile e, çoğu zaman aşırı gübre kullanımı e, söz konusu oluyor topraktaki aşırı gübre de yağan yağışlarla birlikte sürüklenerek denizlere taşınıyor. Ama sadece gübre değil, aynı zamanda kentsel atık suyu da bitkiler açısından hmm. e, besleyici maddeler içeriyor. Ve hem bu tarımsal e, gübreler hem de kentsel e, atık sular e, çoğun zaman aslında arıtılmadan e, denizlere bırakılıyor, akarsulara bırakılıyor. akarsularda işte denizlere taşınıyor hmm. ve sonrasında işte bu... E, ...bitkisel e, planktonların en sevdiği besinlerin yoğunlaşmasına yol açıyor. Evet, akarsuların çok fazla besini taşıdığı yerlerde denizdeki plankton miktarı da çok artıyor dolayısıyla. Bu olay alplerin çiçeklenmesi olarak da aslında adlandırılabilir. Alplerin yani büyüklü küçüklü tüm planktonların ve yosunların miktarındaki artış... Yine bu plankton ve yosunlar için faydalı bir şey onlar açısından baktığınızda evet ama denizin daha alt e, tüm canlılar açısından evet, faydalı diyemiyoruz maalesef. Evet alt tabakalarda yaşayanlar için e, aslında ölüm demek denizde veya karadaki tüm canlılar aslında hemen hemen tüm canlılar yaşamak için oksijene ihtiyaç duyuyor karada yaşayanlar için oksijen kolay bulunabilir bir şey ama denizde oksijen yüzeyden dibe doğru azalıyor ve Hı -hı. yayılması gerekir normalde ama yüzeydeki altlar artınca oksijenin aşağı doğru ulaşması mümkün Daha da, olmuyor zorlaşıyor. evet tükenmesi anlamına geliyor yani diplerde oksijen eksikliği oluyor bu da ne demek denizlerdeki hayatın sonu demek aslında evet şimdi son dönemde yaşadığımız mevzu da buradan e, ortaya çıkıyor yani karadenizin çoğunluğu Avrupa ve Rusya'dan gelen e, pek çok akarsuyun döküldüğü bir iç deniz. E, bu nedenle de yağışlar sonucu taşınan gübre artıkları ve atık sular da sonunda Karadeniz'e ulaşıyor. E, bu ulaşan suların içerisinde ne kadar fazla atık varsa gübre ve kentsel atık bu planktonların e, beslenmesi için e, çoğalmaları için çok uygun bir Zemin oluşturmaya başlıyor e, ve ondan sonrasında ise işte renk değişimi e, gerçekleşiyor çünkü bunu gerçekleştiren e, bir farklı plankton çeşidi açık renk bir kabuk hı hı. ören e, plankton çeşidi olduğunu ifade edilmiş. O yüzden de biz e, biz zamandan beri Marmara Denizi'ni e, turkuaz renginde görmeye başladık. Evet şimdi burada söylenmesi gereken şey şu ne kadar çok bitkisel plankton varsa o kadar da etçil plankton var ne kadar çok etçil varsa o kadar çok küçük balık var hani o dediğimiz besin zinciri ve ne kadar çok küçük balık varsa da o kadar çok büyük balık var demek dolayısıyla hani bu sene kışın balık bol gibi ancak hani zaten bu doğrultuda da pek çok açıklama yapıldı. Ama ikinci nokta çok karanlık aslında. Bunca senedir bu kadar büyük bir ayk çiçeklenmesi yaşanmadı. Şimdi niye oldu? Çünkü Karadeniz'in kuzeyindeki ve batısındaki ülkelerde çok yoğun yağış oldu. Zaten hala bizim ülkemizi de etkileyen bir yoğun yağış var. Yağmurlar ne kadar sık ve azar azar yağarsa toprağın da suyu ve dolayısıyla gübreye emmesi o kadar kolaylaşıyor. Eğer tam tersi olursa yani yoğun yağışlar olursa da... Toprakla birlikte üzerinde ne kadar gübre varsa akarsularla sürükleniyor. Bu da e, bu işte içindeki bütün o e, gübrelerin falan e, denize karışması ve turkuaz görüntüsünün ortaya çıkmasına neden oluyor. Çünkü fitoplanktonlarda planktonlarda patlama yaşanıyor popülasyon. Evet biz bu turkuaz rengine bürünen Marmara Denizi'ni konuşurken okyanusların... ...genel hali de aslında tüm dünyada... Evet. E, ...gündem haline gelmişti. 8 Haziran Dünya... E, ...Okyanuslar Günü... E, ...geçtiğimiz bir iki hafta içinde de... ...çok sayıda aslında okyanusların... E, ...haline ilişkin... ...yaşanan kirliliğe ilişkin... ...haberler e, yer aldı basında... ...yani o dönemde şey demiştik... ...hatta biz kendi aramızda... ...okyanusun kirliliği haberlerinde patlama oldu... Evet. E, ...demiştik... E, ...web sitesine e, bu tür haberleri girerken... E, ...cidden öyle... E, ve 8 Haziran haftasında mı yayınlandı e, bilemiyorum tam emin değilim Haziran ama ayında çıktı, Haziran evet. ayında e, bir rapor yayınlandı hı hı. Henrik Böl Vakfı tarafından e, Denizler Atlası, Denizler Atlası rapor. E, isimli bir rapor yayınlandı bu rapor oldukça kapsamlı. Ee, i̇çerisinde birçok e, başlık var. Ee, biz bugün sadece bu deniz kirliliğini, okyanuslardaki kirliliğe yönelik e, konuyu herhalde e, ele Ancak alabiliriz. Ona Ancak ona diyecek. zamanımız Hı -hı. yeter. Ee, hemen bu e, okyanusların e, halini konuşmaya başlayalım. Kirlilik ne boyutta diye konuşmaya başlayalım. E, bu kirliliği en fazla, ya, ya da kirlilik dediğimizde ilk akla gelen çöp. ...dağları ya da evet, işte denizin üstünde yüzen çöp birikintileri falan aklımıza geliyor. Ama bu görünen e, kısmı, e, başka kirlilik türleri var. Görünür evet. olmamasına rağmen hiç de önemsiz değiller. Bunu söylemek lazım. E, ve bu kirleticilerin başında da e, nitratlar ve fosfatlar geliyor. Az önce bahsettiğimiz şeyler aslında. Evet. evet. Tarım ilaçlarından kaynaklı tarım e, evet, kullanılan bizim bu Marmara falan. Denizindeki turkuaz rengini veren planktonların e, artmasına yol açan e, aslında işte nitratlar ve fosfatlar diyebiliriz. Evet. Aynen bunlar yoğun hayvan besiciliği ve tarla tarımı gibi endüstriyel tarım uygulamaları yani yoğun tarım dediğimiz çok e, gübre ve suyun kullanıldığı her pestisitlerin kullanıldığı yoğun tarım uygulamaları sonucunda ortaya çıkıyor. 1950'ler ve 60'lardan bu yana tarım dünya çapında zaten bir endüstriye dönüşmüş durumda hepimizin gördüğü gibi. Yeraltı sularına da sızıyor bu gübre, gübreler. Yapay gübre önce şehirlere oradan da denizlere ulaşıyor. Döküldüğü yerde kıyı şeridi boyunca aslında ölüm bölgeleri oluşturuyor. Az önce bahsettiğimiz şeyler örnekler. Uluslararası anlaşmalar bu suya karışan miktarları düşürmek suretiyle çözüm üretmeye çalışıyor. Ancak maalesef bu konuda öyle ciddi bir adım atılmış değil. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Evet yine raporda bir başka kirlilik unsuru olarak plastik atıklar e, sayılmış denizlere ulaşan plastik atıkların sadece yüzde 20'si gerçekten denizlerde üretiliyor. Kalan yüzde 80'lik kısmı ise karada oluşup e, bilhassa atık yönetimi zayıf olan hatta atık yönetimi bulunmayan ülkelerde e, denizlere Bırakılıyor. Evet. E, dünya üzerinde Bilinen beş büyük çöp e, Girdabı var. E, bunlar aslında bu atıkları sakladığı Saklanan ya da görünmeyen evet. e, Görünmeyen Kılan yerler diyebiliriz. Ama kıyıya vurduğunda işte Ancak bu atıklar, o zaman gözümüze, evet, gözümüze yani. e, Çarpar hale geliyor. E, ve bu çöp Yığını her geçen yıl e, büyümeye devam ediyor. E, kutuplarda bile muazzam bir Plastik kirliliğinden bahsediyoruz artık Evet ee, Tabi ki bu plastiklerin denize karışmasının En önemli sebebi kötü olan ya da Hiç olmayan atık yönetimi ya da geri Dönüşüm sisteminin e, Olmayışı kentlerde sanayi tarafından Üretilen plastik atıklar Arıtılmamış kirli suyla doğrudan ırmaklara Ya da denizlere karışır Halde Diyelim bu kısımda Evet. Bir de şey var tabi bundan da zamanımız kalırsa Daha detaylı bahsedeceğiz programımızda Kozmetik ürünlerin içinde bir katkı maddesi olarak kullanılan mikroplastik dediğimiz çok küçük miktarlarda çok evet. küçük boyutlardaki plastikler var. Bunlar da atık su arıtma tesisleri tarafından süzülemiyor. Fiziksel şey yapıldığı zaman arıtma. Balıkçı ağları veya olta misinaları gemilerden düşüyor ya da bilinçli olarak denize atılıyorlar. Gemi malzemeleri ve gemilerin taşıdığı yükler gemilerden düşüyor. Yasa dışı yollarla yine denize atık madde dökülüyor. Az önce birazcık bahsettik. Kasırgalar, sel baskınları, tsunamiler, açık denizlere o e, deniz kenarlarına veya e, nehir kenarlarında su kaynaklarının etrafında olan yerlerde çoğu zaman biliyorsunuz moloz ve çöp, çöp depolama evet. alanları oluyor. O zaman kasırgalar, seller, tsunamiler de bunları aslında denizlere taşımış oluyor yani biraz. Evet. Evet. Ara mı verelim? Bir ara versek iyi olacak galiba. Evet. Bu hafta şarkı şey yapalım. Bu hafta kesinlikle çalalım diyoruz. Evet. Şimdi John Butler'dan dinleyeceğiz. Zaten okyanus dedik, deniz dedik. Ocean. Evet su hakkında bu hafta denizlerimizin daha doğrusu Marmara Denizi'nin biraz turkuaz rengine dönmesi ve bu ayın gündeminde Haziran'da Dünya Okyanuslar Günü yapılan e, etkinlikler. Bunlardan dolayı biz de okyanuslara denizlere yer veriyoruz. Denizlerdeki kirliliği anlatıyorduk ama esas olarak ele aldığımız rapor Henry Böl Vakfı'nın 2017 Haziran tarihli Denizler Atlası yeni çıkmış çok kapsamlı bir çalışma. Oradan e, bahsederek gidiyorduk. Biraz plastikten bahsettik. Denizlerdeki evet. kirlilik unsurlarını anlatmaya çalışıyoruz Hı -hı. rapordan yola çıkarak. Evet. Ee, bir başka e, kirletici unsur da kimyasal ve ağır metaller Hı -hı. diye ifade edilmiş. OST verilerine göre dünya çapında ortalama 100.000 bin farklı kimyasal madde var. Bunlar arasında kurşun ve civa gibi ağır metallerin yanı sıra Kalıcı organik kirleticiler adı adındaki uzun ömürlü organik maddeler de e, bulunuyor. Bu maddelerin çoğu deniz canlılarının büyüğün yerlerinde biriktiği ve besin zinciri yoluyla insanlar içinde e, sağlık tehditliği yarattığı e, biliniyor. Çok e, tehlikeli aslında e, şeyler kirleticiler. Ve bunların da faaliyet alanları aslında çok açık. Endüstriyel atık sular e, ve gazlar, madencilik faaliyetleri, faaliyetleri petrol bazlı yakıtlarda denize e, karışmaları söz konusu. Evet şimdi bu şey dedik kalıcı organik kirleticiler aslında birazcık burada şey denilebilir. Bunlar gerçekten normalde pek çok madde çözünürken doğada bu evet. maddeler de kalıcı bir şekilde devam ediyor. Hormonal bozukluklara neden olabiliyorlar? Balıklarda işte diğer deniz canlılarında. E tabii biz onları yiyince bize de geçiyor aynı Öyle. şekilde. E, hep besin zincirine gelip takılıyor konu. Şimdi bir de hepimizin bildiği bir şey bu. Denizler radyoaktif kirliliğe de çok yoğun bir şekilde maruz kalıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Japonya ve pek çok sayıda Avrupa ülkesi gibi nükleer güç sahibi ya da işletmecisi olan devletler bu kirliliğin en baştaki sorumluları elbette. 50'li yıllardan bu yana Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Japonya ve yine pek çok sayıda Avrupa ülkesi nükleer santrallerin ürettiği radyoaktif atıklarla dolu bir sürü varili yasal olarak denize bıraktı. Bunlar yasal olarak bırakılanlar. bırakılanlar. Evet. Manş denizine atılan ve yüzyıllar boyunca sızdırmadan atıldıkları yerde kalacağı iddia edilen variller de delindi Zaten o kadar deli saçması bir iddia ki bu arada hiçbir şey olmayacak Yüzyıllar boyunca hem denizin tuzu içindeki maddelerin etkisi hem güneş bunları elbette ki deldi 1993 yılında geldiğimizde nükleer atıkların denize atılması nihayet yasaklanabildi Ama, Ama bu, uygulama, şey bu evet uygulama katı maddeler için geçerli yani nükleer santrallerde e, soğutma sisteminde kullanılan suyun hı hı. yine e, bırakılması söz konusu e, nereden alındıysa. Akarsudan hı hı. ya da denizden aynı şekilde bırakılması söz konusu. Şimdi burada yeri gelmişken bir şey söylemek gerekiyor. Şimdi bu Akkuyu nükleer santralinin yapılması yıllardan beri gündemimizde. Ama son e, hükümetin çok ısrarlı bir e, tavrı var yapma konusunda. E, son e, haberlerde nükleer e, Akkuyu nükleer santralinin yüzde 40-40. 49'una talip olan şirketin bir açıklamasıydı hı hı. Daha dün yaptı herhalde böyle bir açıklama Türkiye nükleer gerçeği ile tanışmalı dedi Çok Şu, büyük laf etmiş Evet farklı lafları da var Biz onu o laflarıyla da biliyoruz ama burada ifade Terbiyemiz etmemiz mümkün tabii. değil evet. Aynı kişi Şimdi bu nükleer meselesini kazalarla biliriz ee, ...radyoaktifle biliriz... ...kanserle biliriz... ...işte az önce hı hı. ifade ettik... ...denizlerde bıraktığı... ...işte kirlilik oranları ile biliyoruz... ...o yüzden e, şimdi bu şirketler açısından... ...çok karlı bir yatırım olarak gelir... ...kaynağı olarak görünüyor olabilir... ...öyledir... ...bunun için biliyorlardır... ...ama Türkiye'nin nükleer gerçeğiyle... Ve dünyanın yeni bir nükleer gerçeğiyle tanışmasına gerek yok. Zaten Türkiye nükleer olmamasına rağmen, e, nükleer santrali olmamasına rağmen e, atıkları çok ufak bir miktarda araştırma bazı e, bir takım şeyler var merkezler var. Onların atıklarına bile sahip çıkamamış bir ülke olarak e, dünyayı Aynen. nükleer gerçeğinden bir de Türkiye açısından tanışmasına hiç gerek yok. Yani diyorsun ki zaten tanıştık evet. Çoktan tanıştık ve bu tanışıklığın sonu hiç iyi olmadı Ayrıca hani şunu da hiç unutmamak lazım Bir yerde olduğu zaman her tarafı evet. etkiliyor Yani Çernobil'e baktığınız zaman işte Karadeniz'de kanserden geçilmiyor artık fukuşima bütün... bütün dünyayı etkiliyor evet. Okyanusları kirletti Kirletmeye devam ediyor bir başka meseleden bahsedilmiş raporda onu da şey yapalım denizlerdeki mühimmat önemli bir kirlilik kaynağı deniliyor. Dünya savaşları ve diğer çatışmalar nedeniyle pek çok devlet bildiğiniz gibi denizlere kimyasal ve konvansiyon, konvansiyonel silahlar atmış durumda. Yani çünkü hep aynı muhabbet gözden ırak olduğu için kimse görmeyecek. Bu konudaki açıklamaları silahları madenlerin içine gömmenin fazla maliyetli ve büyük olasılıkla riskli olduğu yolunda. Yani aslında tek tertleri maliyet. Ancak her şeyin denize atılması çok büyük bir risk demek. Bunu anlatmamıza da gerek yok. İkinci Dünya Savaşı'nın üzerinden 70 yıldan fazla zaman geçti. Ama buna rağmen bombalan, bombalarından sızan beyaz fosfor hala topaklar halinde kıyılara vuruyor. Bunlar kehribara benziyor. Bu nedenle de sıklıkla çocuklar tarafından toplanıyor. Fosfor, oksijen ve ısıyla temas ettiğinde 1300 dereceye kadar çıkan sıcaklık kemiğe kadar inen yanıklara sebep olabiliyor yani bu askeri malzemeler gelecekte de sıkıntı yaratmaya devam edecek orada çöp olarak evet. duruyorlar Tabii ki petrol kirliliği evet. de önemli deniz kirliliği çeşitinin başında geliyor bunun e, sebepleri petrol çıkarılırken oluşan atık sular taşınırken yaşanan sızıntılar olağan denizcilik faaliyetleri yasa dışı sintine temizliği Petrol tankerinin yaptığı kazalar ve sondaj kazaları diye hı hı. sıralayabiliriz. Hafızalarımızdadır e, deniz petrol deniz kazalarına ilişkin e, yaşadıklarımız e, BP'nin e, vardı 2010 yılında bir patlama olmuştu platformunda petrol platformunda Deepwater Horizon diye geçiyor evet, 11 işçi ölmüştü 17'si yaralanmış 87 gün boyunca 750 milyon litreye yakın ham petrol denize sızmıştı Evet. sızmıştı demeyelim aslında hala aslında B bırakılmıştı evet. ee, bir de etkileri de devam ediyor yani. Evet. sürü hayatına buna var. benzer çok sayıda aslında kazayı ifade edebiliriz irili ufaklı e, kazalardan bahsedebiliriz evet, zaten bu bir programda bir da bahsetmiştik çok evet. dile getirilmese de bilinmese de başka bir sorun ise gürültü ve ses kirliliği aslında evet. bütün bu bahsettiğimiz faaliyetler e, buna yol açıyor ama özel olarak e, ifade edecek olursak deniz trafiği, derin deniz madenciliği, askeri tatbikatlar, liman ve açık denizlerde tesis yapmak, kazık çakılması şu anda Üsküdar'da evet. <gülüyor> gerçekleştiriliyor caminin önüne, petrol ve doğalgaz <gülüyor> e, rezervlerinin ses e, toplarıyla aranması, petrol ve doğalgaz çıkarma işlemleri bu kirliliğin nedenleri e, bu kirlilikte aslında balıkların e, bir sürü fonksiyonunu aslında on yani Olursun bütün canlıların fonksiyonunu mi? olumsuz yönde etkiliyor Hadi. diyebiliriz yani bütün deniz canlıları için geçerli bu evet e, balina ve yunus gibi deniz memeleri evet. de onlar yönlerini yitiriyorlar kendilerini sığ sulara ...sularda karaya vurmuş olarak bulabiliyorlar. Yani bu tip şeyleri gördüğümüz zaman... ...niye bu hayvanlar intihar ediyor falan... ...böyle şeyler de var ama... Evet. ...bütün dengelerini bozuyoruz hayvanların... ...ve dolayısıyla böyle oluyor. Biz süremizin sonuna evet. geldik. <gülüyor> Raporda <gülüyor> önemli <gülüyor> bir başlık da... E, ...mikroplastik kirliliği. Ama evet, buna evet. girecek vaktimiz yok. Bunu da başka ee, bir programda yine... ...ele alabiliriz. Evet bizden bu haftalık bu kadar diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.